Allah'tan rızbet etmeyin. Allah'ın izniyle, Allah'ın vesselamu ala rasulina muhammed Ve ala izniyle, ve sahbihi ecmain izniyle, dinleyenler izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Konuyla ilgili Ankebut Suresi Ayet 45 Sana Rabbin tarafından gönderilen bu muhteşem kitabı hem kendine hem de başkalarına okumak suretiyle onun aydınlatıcı yolunu izle ve beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek dikkat ve özenle mümkün olabildiğince cemaatle birlikte dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı her türlü çirkinlik ve kötülüklerden alıkoyar. Bununla birlikte Allah'ı her an ve her yerde hatırlayıp anmak elbette daha etkileyici ve daha önemlidir. Unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyi bilmektedir. Konuyla ile ilgili hadisler Ebu Hureyla rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam ne dersiniz birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve o kişi her gün o nehirde beş defa yıkansa kendisinde kir namına bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler hayır onda asla kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamberimiz işte beş vakit namaz da böyledir. Bu beş vakit namaz sayesinde Allah günahları silip yok eder. Yahut kıldığı beş vakit namaz sayesinde Allah kulunun günahlarından uzak durmasını ve tertemiz doğru bir hayat yaşamasını sağlar. Zira namaz bilinciyle günde beş vakit Rabbinin huzuruna çıkıp ona hesap veren bir insanın bilerek ve isteyerek büyük günah işlemesi çok zordur buyurdu. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Beş vakit namaz sizden birinizin kapısının önünden akan ve her gün içine beş defa yıkandığı büyük bir ırmağa benzer. Her gün beş kez bu ırmakta yıkanan bir insan nasıl her türlü kirden arınıp tertemiz olursa, günde beş vakit Rabbinin huzurunda duran bir insan da, namazın etkisiyle kötülüklerden uzaklaşıp iyiliklere yönelir ve İslam'a uygun bir hayat yaşar. Böylece günahlarından arınarak iman ve ahlak bakımından tertemiz, pırıl pırıl bir mümin olur. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor, Ebu yusur adında bir sahabi, kendisinden hurma satın almak için evine gelen bir kadını zorla tutup öpmüştü. Sonra da yaptığına pişman olarak peygamber aleyhisselama geldi ve durumu ona anlattı. Aslında Ebu yusur akabe biatlerine ve Bedir savaşına katılmış iyi bir Müslümandı. Fakat nasıl olduysa bir an gaflete düşüp bu günahı işlemişti. Bunun üzerine Allah gündüzün iki ucunda ve gecenin yakın saatlerinde namazı özenle ve dikkatle kılmaya devam et. Çünkü ibadet ve iyilikler küçük günahları silip yok eder ve insan ruhunu eğitip olgunlaştırarak kötülükleri ortadan kaldırır ayetini indirdi bunun üzerine Ebu Lüsur ey Allah'ın Resulü ayette bildirilen bu af müjdesi yalnızca benim için mi geçerlidir diye sordu peygamberimiz hayır bu müjde senin durumunda olan yani yaptığı kötülüğün hemen ardından samimi olarak tövbe eden bütün ümmetim içindir buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki ramazan orucu aralarında işlenecek küçük günahların Bağışlanmasını sağlar Osman bin Affan radiyallahu anh Diyor ki Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim Bir Müslüman Farz namazın vakti gelince Güzelce abdest alır Saygı ve huşu içinde Rukuunu ve secdelerini tam yaparak Namazını kılarsa Büyük günah işlemediği takdirde Bu namaz Önceki küçük günahlarının bağışlanmasına vesile olur Bu her zaman kılanacak farz namazlar için geçerlidir 188. Bab Sabah ve ikindi namazlarının fazileti Konu ile ilgili hadisler Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir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 Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah ve ikindi namazlarını kastederek Allah'ın farz kılmış olduğu beş vakit namazı kılan özellikle de güneş doğmadan önce tatlı uykusundan uyanarak ve güneş batmadan önce gündüzün yoğun meşgalesini ibadet için terk ederek namaz kılan kişi asla cehenneme girmeyecekleri buyurdu.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 Cündüb bin Abdullah bin Süfyan radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Beş vakit namazı özellikle de sabah namazını cemaatle kılan bir mümin bizzat Allah'ın koruma garantisi altındadır. Onun malına, canına ve namusuna kast eden doğrudan Allah'a savaş açmış demektir. Ey Ademoğlu! Sakın Allah kendi himayesi altında bulunan bir şeyi ihlal ettiğin için senden hak talebinde bulunmasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gece ve gündüz melekleri nöbetleşi olarak aranızda bulunur ve sabah namazı ile ikindi namazlarında bir araya gelerek nöbet değişimi yaparlar. Böylece gündüz melekleri mesaiye başlar, geceliğin aranızda kalmış olanlar da Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah Celle Celaluhu kullarının halini çok iyi bildiği halde, kendisine hakkıyla kulluk edenlerin ne büyük bir üstünlük ve iltifata layık olduklarını göstermek için meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Melekler sabahleyin yanlarına vardığımızda da İkindi vakti yanlarından ayrılırken de namaz kılıyorlardı derler. Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir akşam Peygamber aleyhisselamın yanındaydık. Dolunay halindeki aya bakarak şöyle buyurdu. Sizler şu ayı nasıl hiçbir güçlük çekmeden ve izdahama kapılmadan açık ve net olarak görebiliyorsanız Rabbinizi de cennette öyle ayan beyan göreceksiniz. O halde bu büyük nimete nail olabilmek için kulluk ve ibadetinizi eksiksiz yerine getirmeye gayret edin. Özellikle de güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları elinizden geldiğince kaçırmamaya çalışın. Sabahın tatlı uykusunun ve ikindi vaktindeki alışveriş ve kazanç hırsının sizi sabah ve ikindi namazlarından alıkoymasına asla izin vermeyin. Böreğde radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam her kim unutma, uyuyakalma, ölüm tehlikesi gibi meşru bir maziret olmaksızın ikindi namazını terk ederse o gün işlediği amelleri boşa gider. Yani o gün yaptığı ibadetlerden kazanacağı sevap ikindi kılanlara göre o kadar azalır ki adeta hiç ibadet yapmamış gibi olur. 189. Bab Camilere Devam Etmenin Fazileti Konu ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.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 Bir kimse evinde abdest, rusul veya teyemmüm alarak güzelce temizlenir, sonra Allah'ın emrettiği farz ibadetlerden birini yerine getirmek amacıyla Allah'ın evlerinden birine giderse attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder, diğeri de onun bir derece yükseltir. Übey bin Kab radyallahu anh diyor ki peygamber zamanında bir adam vardı ki meşride ondan daha uzakta oturan bir başkasını tanımıyorum. Buna rağmen cemaatle kılınan hiçbir namazı kaçırmazdım. Ona bir merkep alsan da hava karanlık veya sıcak olduğunda ona binsen daha iyi olmaz mı dedim. Adam doğrusu camiye bir binekle gelmeyi veya Evimin caminin hemen yanında olmasını hiç istemezdim. Çünkü mescide her gelişimde ve evime her dönüşümde adımlarımın bana sevap olarak yazılacağını ümit ödüyorum dedi. Peygamber aleyhisselam da ona Allah bunların hepsini senin için toplayıp sevap olarak yazdı buyurdu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anlatıyor, Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki bazı arsalar boşalmıştı. Bunun üzerine Selim'i oğulları kabilesi mescide birkaç kilometre uzaklıkta bulunan evlerini satıp Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşınmak istediler. Peygamber aleyhisselam bunu haber alınca onlara duyduğuma göre Mescidin yakınına göç etmek istiyor musunuz? Öyle mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü. Bunu yapmayı ve sana komşu olmayı çok istiyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Seleme oğulları bu düşüncenizi takdirle karşılıyorum. Ancak Medine'nin güvenliği bakımından bu stratejik bölgeyi terk etmeniz uygun olmaz. Orada kalmaya devam ederseniz bana komşu olmaktan çok daha büyük sevap kazanırsınız.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 Namazdan en büyük sevabı kazananlar camiye en uzak mesafeden yürüyerek gelenlerdir. Yatsı namazını imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı da namazı tek başına kılıp uyuyan kimsenin alacağı sevaptan daha büyüktür. Böreyde radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Karanlık gecelerde Yassı ve sabah namazı için camilere yürüyerek gidenleri mahşer günü kendilerine cennet yolunu aydınlatacak tam ve mükemmel bir nur ile müjdeleyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam size Allah'ın günahları bağışlamasına ve dereceleri yükseltmesine vesile olan hayır yollarını göstereyim mi diye sordu. Sahabiler evet ey Allah'ın Resulü dediler Peygamberimiz.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 Ebu Said el-Huduri radıyallahu anh’tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kimsenin camiye ve cemaate devam etmeyi alışkanlık haline getirdiğini görürseniz onun gerçek bir mümin olduğuna şahitlik edebilirsiniz. Nitekim Allah celle celaluhu buyuruyor ki Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan gerçek Müslümanlar imar ederler. Onlar gerek camilerin bakım ve onarım işleriyle uğraşarak gerek namazı cemaatle camide kılarak mescitleri mamur ve ihya ederler. İşte onların doğru yola erişen kimselerden olmaları umulabilir. 190. Bab Namazı Beklemenin Fazileti Konu ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz evine gitmesine hiçbir engel bulunmadığı halde sırf namaz kılmak amacıyla camide beklediği sürece namazda sayılır. Bu esnada gıybet, iftira, dedikodu ve benzeri çirkin davranışlardan uzak durup tefekkür, tilavet, dua, zikir, sohbet gibi işlerle meşgul olursa beklediği namaz vakti girinceye kadar sürekli namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sizden biliniz camide veya başka bir yerde namaz kıldıktan sonra abdestini bozmadan ve günah sayılan bir iş yapmadan namaz kıldığı yerde oturup ilim öğrenmek, dua etmek, zikir yapmak, tefekkürde bulunmak gibi hayırlı işlerle meşgul olduğu müddetçe melekler kendisine Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler. Enes bin Malik radiyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir gece yatsı namazını Gece yarısına kadar geciktirmişti. Namazı kıldırdıktan sonra yüzünü bize dönerek şöyle buyurdu. Sizden başka herkes namazını kılıp uykuya daldı. Sizler ise namazı beklemeye başladığınızdan bu yana hiç durmadan namaz kılıyormuş gibi sevap kazanmaya devam ettiniz. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.